Elhamdülillah ve salatu ve selamu resulullah. Bir soru arkadaş soruyor. gerçekten biz çok zaman cevap verdik. İster e, detaylı ister e, direkt ister e, detaylı yollardan cevap vermişiz. Diyor ki alimler konularda ihtilaf ediyorlar. Biz ne yapacağız? E, durumumuz ne olacak? Yani hangi alime uyacağız? Nasıl uyacağız? Çi e, ihtilaflı konu var. o Teber alim ihtilaf ediyorlar bir meselede. Aynen meselede biri diyor var, olur, biri diyor olmaz. Biz ne yapacağız? Evet arkadaşlar, şimdi <gülüyor> önceden bunu bilmemiz lazım. Musulmanlar e, Resulullah zamanında sallallahu aleyhi ve sellem dinlerini dedik nereden alıyorlar? Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'den ve kendisi o Kur'an-ı Kerim'e açıklanıyor. Kaynaktır. Din kaynağıdır. Peygamberden sonra sahabeler bir şeyleri ihtilaf etseydiler Resulullah'a gelirler. Resulullah Nuh'da'yı koyuyordu. Peygamberden sonra sallallahu aleyhi ve sellem bu mesele ne oldu? Sahabaya devredildi. Hepsi sahabede değildi tabi. Bir sahabede bir azınlık fekihidir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mirasını alıp temsil ediyordu. Yani Resulullah'ı bir sahabe temsil etmedi. Bak hilafette bir ab halife temsil etti Resulullah. Abubakir Abu radıyallahu anh. Ama fıkıhta bir tane temsil etmedi. Onun için burada bir reddiye var. Çime? Kitab ve sünnetçilere. Kitab ve sünnetçiler nedir? Fıkhımız birdir. Bir olması lazım. Nedir? Her şey kitab ve sünnete dönüp ihtilaf kalkması lazım. Fıtrata aykırı bir sözdür bu mezhepleri iptal ediyorlar sadece kitap sünnet diyorlar iptal bir şeydir bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaffat etti hilafet bir şahıs oldu biz liderimiz bir şahıs olur ama fıkhi meseleler sahabeler arasında yayıldı İbni Abbas, İbni Ömer e, e, e, vesaire bütün sahabeler Abdullah ibni Mesud bunlar arasında medrese oldu 10-15 sahabanın arasında bir fıkhi medrese oluştu Bunların arasında fıkhî medresi oldu. Fıkh Resulullah'tan sonra neye dağıldı? Sahabelerin arasında. Demek ki Resulullah bitti, noktayı kimse koyamıyor. Bazı konular esnektir. Oradan istimbat etmek lazım. O istimbatta dedik zamanına, mekanına göre değişilebilir. İçtihadi meseledir. Evet, bu dört imama kadar böyle geldi. Ondan sonra dört imamın mezhebi yazıldı. Aslında ümmette sadece sadece 4 imam yoktur. 4 imam gibi büyük ve onlardan büyük daha imamlar vardır. Mezhepler de vardır. Görüşleri de vardır. Ama onlar için Allahu Teala yazmadı. Dünyayı yaratırken onların mezhepleri kalsın diye bunu yazmadı levh-i mahfuz'da. Neyi yazdı levh-i mahfuz'da Allahu Teala? Levh-i mahfuz'da yazdı 4 mezhebin mezhebi kalsın. Allah kendi dinini batıl yazmaz. Bazı arkadaşlar benim eskiden bu sözümü yanlış anladılar. Dillerçi Allah hayrı da Fır'an da gelmiş, Abu Cehil'le gelmiş, bunu da İmam Hafız'da yazmış. Evet, bu bu evvelde iştirgaldır bu söz. Allahu Teala her nefesimizi aldı, bizi yaratmadan, dünyayı yaratmadan önce hepsini yazmış. Ne ol, olup, ve ne olacak? Hepsini allah Teala levh mahfuzda yazmış. Rabbil alemine de bu yakışır, yaratandır. Bunu inkar eden de olur. Ama biz ne diyoruz? Ne bakımdan dört mezhep için kabul yazdı allah Teala yer üzerinde? Ne bakımdan yazdı? İşte allah Teala dinini kime teslim eder? Dinini hiç teslim eder mi bozuk insanlara? Etmez. Bak nasıl Abu e teslim etti? Dinini teslim etmez bozuk insana. Birinci kuşakta kimi seçti? Sahabeleri. Sahabeler bugüne kadar devam ediyor, ediyor. Medreseleri. azınlıkla olsa ediyor. Demek ki Allah bunu dini, bunlara teslim etmiştir. Ondan dolayı Allah Teala levh-i mahfuzda o imamların fıkhını kalmasını yazmamış. Neyi yazmış? Dört mezhebin imamı. Dört mezhebe kadar gelen bu böyle geldi. Bu ihtilafı kaldırmak ümmetten Dine kötülüktür. İhtilaf kalkmaz. İhtilaf kalkmaz. Muteber ihtilaf. İhtilaf de çıkısındır arkadaşlar. Biri muteberdir. Çi tarafında delili var. Çi taraf istimbat istinbat edebilir. Sahafa da bunu ihtilaf etti. En büyük ihtilaf itikatte de oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini gördü mü görmedi mi? Sıdretil muntehada. İhtilaf oldu. Ama racih olanı var, mercih olanı var. Fıkhi meselelerde raci halamurca. Bu muhteber fıkıhtır. Ki tarafında delil var. Muteber olmuyor. Bir taraf hadis diyor sana. O bir taraf diyor. Ben öyle anlıyorum. Görüşüm böyledir. Bu muhteber değil. Bunu bunu fıkıhtan saymaz. Bu haramdır. Birinci muteberdir Caizdir. Fekihler mamurdur. Şimdi Alimler 4 mezhepten sonra dedik ihtilaf etmişler. Bizim görüşümüz arkadaş diyor ne yapacağız? Bugün de mesela diyor a alim böyle diyor, ba alim böyle diyor, ca alim böyle diyor. Biz ne yapacağız? Biz aydın insanız, ortada kaldık. Haklı. Haklı ama çünkü neden haklı? Bugün de her çeşit görüşünü diyor, diyor sünnet budur. halbuki dese bu konuda alimler çiye üçe ihtilaf etmişler. Her çeşitin delili var ama biz bu delil daha acı görüyoruz. Filan filan alim de biz destekledi. Muni deseler aydın insanlar niye çetrefilde kalıyor? Kalmıyor. Her çeşit nasıl bir tane hizipçilik yapıyor, cemaatçilik yapıyor? Bizim insanlar da bugün de hep İslamiyet'i öyle tanıyorlar. Vabel altına giriyorlar, evet giriyorlar. Hem de en iyi işinden giriyorlar. Çünkü İslam'ı yanlış anlatmaya vesile oluyorlar. Vabel altına girmemek için bir konuda diyecekler ki Yatayıyla muteberi ihtilafine akledecekler. Hatta karşı taraf bilsin. İşte sünnet budur. Olmaz. Evet, alimler niye ihtilaf etmişler? Alimler ihtilaf etmişler. Alimler hata yapmışlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu meselenin noktasını koymuş. Demiş ki bir alim bak alim dememiş bir şahıs. Demiş bir müştehid. Müştehid nedir? İçtihat etmeyin diploması var. Aliyetini almış. Bir müştehid bir meselede iştihad etti. Doğru yaptı. iki ecrü var. Bir iştihad ecri, bir doğru isabet ehl, ecri. Hata yaptı. Bir ecrü var. Nedir? İştihad ecri. İştihada gitti ama hata yaptı. Kısmet olmadı. Allah bunu için yazmadı. Açmadı. Bu nerede var? Peygamberlerde var. Bak Davud Aleyhisselam oğlu Süleyman Aleyhisselam. Davud Aleyhisselam'ın hükmü racihidir. Ömercihidir. Ama Süleyman Aleyhisselam'ın hükmü merkehüydür. allah Teala dedi Süleyman daha doğru etti. E Davud Aleyhisselam haşa haşa ve kefe ahillik durumuna düştü. Hayır. İçtihad etti. Onun da ecri var, onun da ecri var. Onun için e, alimler içtihad etti etse, hata etseler, mağziretleri var. Bak alim insan, alimin mağzireti var görer. Yok cahil gibi çesip atar. Atmaz. Çesip atmak hatadır. Karşı tarafı bir dinleyeceksin. Hatta ki o adam e, nasılsa sarih bir fatva vermişse ona maziret bulacaksın. Yetmiş maziretten yetmişte kuzunu oturtacaksın mazirette bir tane ihtimal vereceksin. Bizimkiler bugün günde ne yapıyorlar? İnsanlar 79 tane ihtimal vermiyorlar. Bir tane verirler. onda da veriyorlar. Olmaz. Bak alimler burada yedi tane şart koşmuşlar. Yedi dene şart demişler. Ondan dolayı alim bir konuda yen hakka doğru, yen racih kavula doğru, yen sahih hadise doğru bir yanlış fetva vermiş. Olar da nelerdir? Diyor ki, birincisi bir hükümde hata yapmışsa, o imam iştihad etmişse, yani o alim bir hükümde iştihad etmişse, o iştihatta hata yapmışsa, muhakkak şi onun eline o sahih delil ulaşmamış şi bu hata iştihade yol açmış. çünkü la iştihade ma'an nas nasla iştihade yoktur o nas bu alime ulaşmamış bu alimde ne yapmış ulaşmadıktan dolayı elinde ölçülerle iştihade etmiş hata yapmış bu birinci ulaşmamış ikinci o nas ona ulaşmış Onas ona ulaşmış ama ne ulaşmış? Onas ona ulaşmış ama o alim o hadisten emin değil bu hadis doğru mu yanlış mı? Bilmiyor. Bu hadisin senedi nedir doğrudur yanlış değil. İhtiyaten ne yapmış? O hadisi tercih etmiş. Yani yok hadisi tercih etmiş Resulullah'ın kavludur. Ama yanlış mı doğru mu ondan dolayı bu hadisi tercih etmiş. Üçüncü Hadis ona gelmiş Ama iştihat asnasında O hadisi unutmuş Hadis ona gelmiş Ama iştihat asnasında O hadisine yapmış Unutmuştur Ebu bu maçur mu? Maçurdur Hadisi unutmuş O hadis aklına gelmemiş Başka bir hüküm vermiş o hadise muhalif Unutmuş Dördüncü o hadis ona ulaşmış, o hadisin muhalifine fetva vermiş. Diyorlar ki o hadisi yanlış anlamış ihtimali var. Yani böyle yorumlamış. Ona göre bu hadis bunu kastediyor. Halbuki bunu kastetmiyor. Beşinci. Bir hadis ona gelmiş, o hadis mensuhtur. O hadis mensuhtur. Mesela birçok hadisler var mensuhtur Hükmü iptal olmuş ama sahih senetle gelmiş kitaplarımızda da var. O alim o hadisi görmüş, o fetvayı vermiş. O hadis bilmiyor mensuh olduğunu. mensuh olduğunu bilmedikten dolayı o hadisten amel etmiş. Halbuki o hadis nasıl olmuş? Bu da bir hazret onun için. Altıncı sebep, kendisi zannediyor, ona muarezet yapanlar. Mesela sen diyorsun bu alim, e, bu alime reddi oldu. Reddi de okudu ama öyle ısrar ediyor. Yani, o alim zannediyor, kendisi böyle inanıyor. Muareze eden delilleri, getirdikleri e, deliller nassa ve icma'ya karşıdır. Öyle inanıyor. Ondan dolayı hataya ısrar ediyor. Bu da var. Bu da bir maziret. Yedincisi âlem, o alemçi bir fetvayı verdi. Bir ha, zayıf hadisten amel etmiş. Yen, ona, yen bir hadise zayıf bir istidlalden amel etmiş. Ondan dolayı bu hataya düşmüştür. Bu konuda da İbn Teymiye'nin nefis bir kitabı var. Raf'ül melam an e'immetil a'lem. E'immetil a'lem nedir? Alem olan, beyrak gibi Alem nedir? Beyrak. Alem. Beyrak. Beyrak nasıl uzak yerden görünür? Beyrak kahar savaşlarda. Bugün de İstanbul'da her tepeye bir beyrak dişmişler. Neden? Beyrak demişler. En yüksek yerde uzaktan görünendir. E imme o imamların da içinde en yüksekleri kimdir? E immetil alemden. İbni Teymi kitabına çok güzel bir ad vermiş. O imamlar, alem beyrak gibi imamların üzerinden melameti kaldırmak. Raf'a kaldırmak. melamet nedir? Levm etmeyi kaldırmak. Ha İmam Abu Hanife niye kata yaptı? İmam Şafii bu konuda niye kata yaptı? Çok güzel bir kitaptır. Onu ben tavsiye ederim her insan okuması için. İnşallah onu bizde e, güzel bir şekilde, gerçi bu kitap basılmış ama... E tercümesinde çok hata var. Çok bozukluğu var. Onu güzel bir şekilde inşallah biz basmaya çalışacağız. Allah'ın izniyle kurabi olarak. Evet. Bunu e, iyi bilmemiz lazım. Bu konuda Musulmanın durumu ne olacaktır? Bu ihtilafli konularda Musulmanın durumu ne olacaktır? Bu arkadaşın sorduğu gibi bizim durumumuz ne olacaktır? Burada da bu cevapta da çi şık var. Birinci şık eğer o arkadaş bir şahıs ilim telebesi ise talibi ilmi şer'i ise ilim telebesi ise ilmi gramarlarıyla kaideleriyle usulüyle okumuşsa bak aydın demiyorum ilim telebesi bir kısım insan bir dört kitap okuyor ondan sonra ilim telebesi diye sökülüyor. Bundan kastetmiyoruz. Bunlar cahildiler. Biz ilim telebesinde yani diploması var. Alemin dizi altında oturan onun haricindeki ilim telebesi değil. İlim telebesi ise hatayla savabı hakta batılı ayırıyorsa onun üzerine vacip olan nedir? Doğru olanı tutması lazım, uygulaması lazım. Yani delil hangisi şeydir onun üzerine uyması lazım. Bu da itiraz değil ki bir deneme mezhebi olmasın diye. Yani şimdi kitap sünnetçiler sevilmesiler Abdullah Hoca dedi ilim telebesi delile uysun evet ilim telebesi delile uysun kim dese delil olmasın o cahildir hem de zır cahildir ama ben benim mezhebim hanefi hanefi övünürüm de hanefi elhamdülillah hanefiyim ben mahsuru var mı hayır tam övünecek bir mezheptir çünkü ümmet icma etmiş üzerine ama hanefi mezhebinin fıkhının içinde bir meselede zayıf bir görüş var ise, ben de ilim telebesiyim o meseleye benim üzerime vaciptir, uymamak lazım Hanefi mezhebine bu konuda. Ne yapmam lazım? Hanefi mezhebine o konudan çıkmam lazım. Hangisi delil-i raci ise o mezhebi tercih etmem lazım. Bu böyledir. Ben Selefi Salihin Akide kitabında da bunu, kendi kitabımda bunu böyle anlatmışım. Siz bakmayın, kitap sünnetçiler, e, onlar da dört hadisçidiler. Zahiridiler asıl da. Bugün de Türkiye'de Kitab-ı sünnetçiler diyen, onların başlarını çeken zahiridiler. zahiri de ehli sünnet değil. Adları üzerinde zahiri. Biz dört imamdan değiliz. Biz tanımıyoruz onları. Onların ne fıkhları ne itikadları bize lazım değil. Zahirlerin. Sen zahirleriz zahiriliği selefi kılıfında getirip bize yutturamasın, yediremesin de. O eskiden iyidir. Ortada piyasada ee, i̇nsan yoktur. Sen e, Avamın dediği gibi e, çetinin olmadığı e, a, yer, e, a, e, hoc, şeyin olmadığı yerde çe, e, çeçi Abdurrahman Çelebi kesilir. Öyledir. Ondan dolayı ha bir tane mezhep içinden Hanefi mezhebinden bir tane gelir hop diğer kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Hayır diyeceksin ben bir şey yapmıyorum bak. Ben doğrusunu yapıyorum. Sana örnek vereyim. Mezhebin içinde imamlar var. Mezhebin içinde mezhebi düzeltmiş. Çünkü mü iş müştehid biliyorsunuz Üç şükür müştehit var. Bir müştehid mutlak var. İmam, dört imam gibi. Bir de müştehid mezheb var. Mezhebin içinde müştehiddir. Bir de bir mesele var. Bir meselede iştihad ediyor. Yani ben ilim telebesiyim. Bir meselede ihtilaf olmuş... Bütün dört mezhebinde, diğer imamlarında, bütün alimlerin sözünü gözüm önüne koyuyorum. Hepsinin delillerini teker teker tarıyorum. Ondan sonra bir hüküm çıkartıyorum buradan. Müjde vereyim hüküm çıkartanlara da ne kadar hüküm çıkartsanız hiçbir şey yeni getiremesin. Muhakkak senden önce bir alim çıkartmış bunu. Anlatabildim mi? Onun için bizim dinimiz elimizde törpülenmiş amel yap ya. Sen hanefi mezheble uğraşacağına sen insanlara amele teşvik et amel yap ya ha hadisleri zayıflar alimler törpülemiş mezheb içinde de törpülenmiş birçok şey müştehid mezheb nedir? mezhebin içinde müştehittir müştehittir adam mezhebin içinde iştihad ediyor mezhebi törpülüyor ne yapıyor mezhebi? törpülüyor mezhebi mezhebte reddediyor mezhebin hatalarını görüşü de budur Bak Abu Hanife, Rahimahullah'ın çi telebesi, Şeybani, e, e, diğeri, Muhammed, e, ne yapmışlar? E, Abu Hanife'ye muhalefet etmişler. Onlar mı daha iyi bilir Abu Hanife mezhebin yoksa bir gündeki mutaassip çor çorüne, Hanefi mezhebine taassup eden, Hayır, onları daha iyi bilirler. İmab-ı Hanife olarına ne yetişmiş? Delile tabi olmak yetişmiş. Onun için Abu Hanife rahimahullah ne diyor? Yürü, çim. Çim. Hancı hadis sahih o benim mezhebimdir. Abu Hanife böyle yetiştirmiş adamlarını. Yetiştirmemiş. Abu Hanife öksürse bile biz de öksürürüz. Hayır. İşte, kim ilim telebesiyse, hakka uymalıkta zorunluluğu var. Anlatabildim mi? Ama bu şuya kapatmasın, Buna muhakkak biz kesin karşıyız. O da nedir? Bugün de mezhepleri iptal edip he? önüne kitap sünneti koyup bir mezheb yazalım. Her şeyi de öyle yaparım. Evet bu caiz mi? Evet caizdir. Buna da haram diyen yoktur. Ama nerede böyle baba yiğit? Nerede böyle Abu Hanife? Nerede böyle imamlar? Sen de olar cibol halal olsun yaz. İlk önce de ben de sana tabi olurum. Ama sen ilminin asını zor kavuruyorsun. Nasıl mı yazarsın? Bugün de gördük öyle fıkıh kitapları çok var. Kitap sünnete göre fıkıh. İçinde bir sürü hata var. Bir görüşü dayatmış. Din budur demiş. Olmaz. Evet bu birinci görüş. İkinci görüş eğer sen âvamısan av Yen yani aydın insan. Bak bu aydını ben prentez arasında koyuyorum. Çünkü çok insan biraz Google'dan İslamiyet'e bakıyor. Yani 5-6-20 kitap okuyor. nedür ilim telebesi olur. Bu ilim telebesi olunmaz. Eğer sen avamiysen yen yani aydın insanıysan İslamiyet'te, şeriatta e, meselelerinde sen ne yapacaksın? Sen istinbat etme hakkın yoktur. Delile bakma hakkın yoktur. Anlatabildim mi? Bak ne dediğimi ben anlıyorum. Ve arkasındayım. Bütün alimler onayı, onayını alarak çift elhamdülillah bizim alimlerden icazetimiz da var konuşuyoruz. Alimlerin onayını alarak sen eğer bir meselede ilmin yokuysa ilim telebesi değilsen delile bakmak bile hakkın yoktur. Şöyle hakkın yoktur. Bunu alıp uçmasılar. Şöyle hakkın yoktur. İstimbat hakkın yoktur. Ne hakkın var? Gidip en güvendiğin alime soracaksın. Hocam diyeceksin. Ben senin dinine, imanına, motoduna e, inanıyorum. Sen Allah rızası için e, İslam anlatıyorsun ve yaşıyorsun. Ve alimsin. Bu konuda alimler ihtilaf etmişler. Kadının yüzü kapanır mı, açılır mı? Namaz kınmayan kafir mi yoksa kafir değil? Vesaire. Burada görüş hangisi doğrudur? Fatiha'yı sesli de okuyalım mı okumayalım bu türlü ihlaf, ihlaflerde hangisi doğrudur? O haca o avama hangi fetvayı verdi? Onunla amel etmek zorundadır. Ha ondan sonra bazı arkadaşlar bu zahirler ne diyorlar? Mezhebleri gereği ama o hocadan sorması lazım. Delilin nedir? İşte bu ehl-i sünnette yoktur. Hodur meydan. Yoktur ehl-i sünnette. Avam delil soramaz. Ha sor, söylese bile çünkü istinbat edemez. Ama söylen sonra dinlese o delilli bir mahsuru yoktur ama hocam delilin ne diyemez. Çünkü sen delil eğer biliyorsan niye hocaya soruyorsun? Ha şöyle sorabilir. Hocam bunlar bu konuyu delil getiriyorlar. Biz de delil verebiliriz buna. Eğer biraz aydın isen sorabil. Hoca da deliller budur ehli sünnetin. Ama zahirler ne diyorlar? Havan bile Müftü'den fetva sordu. Ne diyecek? Delilin de diyeceksin bana müftü. İşte bu sünnette yoktur bu zahirlerde var. Onun için avam, avamın dediğimiz ne lazım ihtilaflı konularda kendisine en sağlam alimi seçip bir de alimi seçmekte en sağlamlık nedir? İlmiyle amel eden alimleri alimdir ehli sünnette. İlmiyle amel etmeyen alimler alim değil. Bugünde Google yer üzerinde en büyük alimdir. Her şey var içinde. Hele Arapçada özellikle Türkçe'de belki yoktur. Arapçada her şey var. Yok yoktur. Bütün şeriat Google Google'da var. Her şey bas çıkıyor içinde. Var çok insan Google'dan da telif yapıyor. Bunu da biliyoruz Türkçede. Bunu da biliyoruz. Ama bu ilimdir hayır. İlim yaşamaktır. Google hiçbir zaman ilmini yaşayamaz. Çok alim de var de. Aç filan yeri sana tak diye ilmi aktarır. Ama amel ediyor, detmiyor. O bizim için örnek değil. Onun için bize vacip olan alimler diyorlar, sünnet, e, alimlere sormamız lazım. Onun için Allah Subhane Teala ne diyor? فَسْأَلُوا elu, الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bir şeyi bilmiyorsan, zikir ehline dön. Yani alimlere dön. Burada zikir ehli alimlerdir. İhtilafsız böyle tevil olmuş. Bu konuda zikir ehline dönmek nedir? Alimlere dönmektir. Bu konuda biz ne anlattık? Dedik ki e, alimlere dönmek nasıl Allah subhanehu ve teala Resulullah'ın zamanında işte alimlere dönmediler, e, bir, bir sahabenin katline şey oldular e, sebep oldular o sahabe katil e, öldü olenir. neyin yüzünden? O şeyin yüzünden. E, yanlış fetvanın yüzünden. Ama Allah teala ne dedi? Dönseydiniz Dönseydiniz şeylere e, e, e, ilmi bilenlere onlar istinbat ederdiler. Evet. Bir de bir kavul daha var. E, bunu da cahiller yapıyorlar tabi. Nedir? Alimlerin gidip e, şeylerini alır. Tetebbî ruhasül ulemâ. Her alimin ruhsatını alıyorlar. Nasıl olsa tercih babı diyorlar açıktır. Her mezhepten alimin ruhsatları hangi mezhepte, hangi alimin görüşü daha kolaydır onu alıyorlar. Kendilerine bir mezhep çıkartıyorlar. Bu nedir? Alimler demişler. Men tetabba rühsatül ulemai fakat tazendeka. Kim alimlerin ruhsatını tetebbü etse yani özellikle tetebbü nedir? Özellikle gelip o ruhsatları arayıp cımbızla çekse fakat tazendeka zındık olur. O. Çünkü İslam Allah'ın emrini yaşamak istemiyor. Neyi yaşamak istiyor? İşine gelen meseleleri yaşamak istiyor. Evet arkadaşlar. Ondan dolayı İslam dini e, iştihat kapsını kapamamış. atmış, Açmışsa da şartlar koymuş. İhtilaflı meselelerde de şartlar var. O şartlarda maziretli olabilir, eliyetli olan alim bir meselede hata yapsa mazur olabilir biz onu mazur görebiliriz çünkü o ili, ahliyetli alim ille ki e, ehli dünya olsun yani dinini satmış bir küçük meseleye öyle birisi olsun ki ondan dolayı e, ehli dünya olabilir yoksa onun haricinde bunlar nedir bu alimler? böyücü adamlardırlar, hata yapmışsalar Silip atmarız. Avamın da e, ona karşı duruşun olması lazım. Avam da ehli ilmi ise hak itibar etmesi lazım. Ama avam ise müftüsünden sorması lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.